Birinci gravürde soylu bir isperme çet balinasını tüm görkem ve gücüyle görürüz. Okyanusun derinliklerinden sandalın altına yeni çıkmış ve korkunç ile batırdığı sandalın parçalarını sırtında daha yükseklere kaldırıyor. Sandalın tamamıyla kırılmayan provası canavarın tam bel kemiğinin üstünde kalmış düştü düşecek. Ve bu provada göz açıp kapayacak kadar kısa bir an için ayakta duran bir denizci görülüyor. Balinanın püskürttüğü kaynar öfkeli sular adamı yarı yarıya örtmüş. Bir uçurumdan atlar gibi denize atlamak üzere. Bu resimde anlatılanlarda eşsiz bir güzellik ve doğruluk var. Ucuna zıpkının bağlandığı halatı taşıyan yarı boşalmış fıçı köpükten beyazlaşmış denizin üstünde yüzüyor. Fıçının yanında denize dökülen zıpkınların tahta sapları suda dikine inip kalkıyor. Balinanın çevresinde yüzen gemicilerin yüzlerinde değişik korkular okunuyor. Ve gemi fırtınalı kapkara bir uzaklıktan tüm bunların olup bittiği yere doğru geliyor. Buradaki balinanın anatomisinde önemli kusurlar olabilir ama bunu da hoş görelim. Çünkü ben daha iyi bir balina resmi yapamazdım hiçbir zaman. İkinci gravürde sandal hızla yüzen kocaman bir kuzey balinasının deniz böcekleriyle örtülü gövdesine yanaşmak üzere. Balinanın kapkara yığını Patagonya'nın dik kayalıklarından kopmuş, yosunla örtülü bir kaya parçası gibi yuvarlanıyor denizde. Dimdik püskürttüğü bol sular kurum gibi kara. Bacadan da böylesine bol duman çıkınca aşağıdaki büyük bağırsaklarda yaman bir şölen... Hazırlansa gerek. Kuzey balinasının zaman zaman sırtında taşıdığı küçük yengeçleri, kabuklu böcekleri ve suların oluşturduğu buna benzer deniz şekerleme ve pastalarını kuşlar gagalamakta. Ardında yığın yığın kesilmiş süt gibi beyaz, fırtınalı köpükler bırakarak okyanuslara aşan bir vapurun yan çarkının dalgalarına tutulmuş küçük bir filika gibi hafif sandalı sallayarak kalın dudaklı deniz canavarı enginde hızla yüzmektedir o sırada. Böylece resmin ön planı azgın bir kargaşalık içinde ama arkada bu kargaşalıkta sanat açısından eşsiz bir karşıtlık yaratan bir şeyler var. Durgun bir denizin dümdüz cam gibi suları, kımıldamamak zorunda kalan geminin düşük buruş buruş yelkenleri ve ele geçirilmiş bir kaleye andıran su fışkırttığı deliğe bir flama dikilmiş olan ölü bir balinanın cansız gövdesi. Bu resmi yapan Guerneri'nin kim olduğundan, hala yaşayıp yaşamadığından haberim yok. Ama canım pahasına bahse girerim ki, ya bu işin uygulamasını iyice biliyordu, ya da görmüş geçirmiş bir balina avcısından adam akıllı ders almıştı. Hareketli sahneler için Fransızlar yaman ressamlardır zaten. Gidip Avrupa müzelerindeki tüm resimleri seyredin. Versailles'in o görkemli salonundaki sıra sıra tablolarda göreceğiniz o canlı, o soluk soluğa kargaşalığı başka bir yerde bulabilir misiniz bakalım? O resimleri seyreden Fransa'nın yaptığı tüm savaşların içinden düşe kalka kendine yol açar sanki. O resimlerde kılıçların her biri kuzeyin şafak ışıkları gibi parlar, birbirinin peşi sıra gelen zırhlı krallarla imparatorlar, başlarında taç, belden yukarısı erkek, belden aşağısı at olan yaratıklar gibi dört nala saldırırlar o resimlerde. Gardneri'nin deniz savaşını anlatan gravürlerinin de bir yeri olabilir bu galeride. Fransızların her şeyin acayip ve ilgi çekici yanını görme yeteneği, onlara doğuştan gelen bu yetenek, baline avını anlatan tablolarda ve gravürlerde ayrıca bellidir. Bu işte İngilizlerin görgüsünün yüzde onu, Amerikalılarınkinin binde biri bile onlarda olmadığı halde hem İngiltere'ye hem de Amerika'ya baline avının gerçek havasını yaratabilen tek doğru dürüst resimleri onlar vermişlerdir. İngiliz ve Amerikalı balina ressamlarının çoğu gördüklerini mekanik bir biçimde kopya etmekle, örneğin balinanın ancak bir profilini çizmekle yetinirler. Bir ehramı profilden çizmek ne anlamsızsa bunu yapmak da o denli anlamsızdır aslında. Hakkıyla ün kazanan balina avcısı Scorsby bile Gönland balinasının bir boy resminden kılıç balinasıyla yunus balıklarının da zarif 3-4 minyatüründen sonra gemi kancaları, balina kesme bıçakları, çengelli çapalar gösteren bir takım beylik gravürler verir bize. Ve bir... Hukun, kılı kırka yaran hamaratlığıyla, soğuktan tir tir titreyen bizlere kuzey kutbundaki kar kristallerinin büyütülmüş 96 tane tam kopyasını sunar. Gerçi bu aklı başında yolcuyu küçümsemek aklımdan bile geçmez. Görmüş geçirmiş eski bir deniz savaşçısı olduğu için saygı duyarım ona ama iş böylesine önemli olunca her kristal parçasının tam gerektiği gibi olduğunu kanıtlamak için yargıcın önünde yeminli bir belge sağlamamış olması bir kusur sayılmalı kuşkusuz. Garneri'nin bu güzel gravürleri dışında Durant diye imza atan birinin yaptığı dikkate değer bir Fransız gravürü daha vardır. Şimdi ele aldığımız konuyla doğrudan doğruya ilgili olmamakla beraber başka açılardan sözü edilmeye değer bu gravürde Pasifik Okyanusu adaları arasında huzurlu bir öğle sonrası gösterilir burada. Bir Fransız balina gemisi durgun bir havada kıyıya yakın demir atmış hiç telaş etmeden kıyıdan su taşınıyor bu gemiye. Geminin yelkenleri de fondaki hurma ağaçlarının uzun yaprakları da rüzgarsız havada gevşek gevşek sarkıyor. Balina avcılarının nedenli belalar içinde yaşadıkları ve burada gösterilen doğulu tembellik anlarının nedenli seyrek olduğu düşünülünce bu resmin etkisi daha da artıyor. Öteki gravür bambaşka. Gemi açık denizde canavarların kaynaştığı bir noktada. Rüzgarı başa alıp durmuş. Bordasında da bir deniz canavarı var. Balinanın yağını kesip alan gemiciler bir rıhtıma yanaşır gibi bu deniz canavarına yanaşmışlar. Bir sandal uzakta başka balinaları avlamak amacıyla güvertesinde harıl harıl çalışan geminin yanından hızla ayrılmak üzere. Zıpkınlar ve kargılar kullanılmaya hazır. Kürekçilerden üçü yelkeni direğine Takmaktalar ama o sırada birdenbire gelen bir dalgayla küçük tekne şaha kalkan bir at gibi sularda dimdik olmuş neredeyse. İşkence edilen kaynatılan balinadan çıkan duman baştan aşağı demircilerin oturduğu bir köyün bacalarından tüten duman gibi geminin üstünde yükseliyor. Uzakta rüzgarın estiği yönde yağmur ve bora yüklü bir kara bulut heyecanlı denizcileri sanki daha hızlı çalışmaya zorluyor. Londra doklarına doğru inerken Tower Hill'de sakat bir dilenci görmüşsünüzdür belki. Önünde tuttuğu yağlı boya resimde bacağını yitirdiği acıklı sahne gösterilir. Üç balina ve üç sandal vardır burada. En öndeki balina bu sandallardan birini bacağını yitiren dilenci sakatlanmadan önceki haliyle bu sandalın içindedir herhalde. Çene kemikleri arasına almış çatır çatır çiğnemektedir. Bana anlattıklarına göre, on yıldır bu adam o resmi elinde tutmuş, bir türlü inanmak istemeyenlere koparılmış bacağını gösterip durmuştur. Ama bu sakat dilenciyi temize çıkarmanın zamanı gelmiştir artık. Onun üç balinası Wapping'de, yani denizcilerin oturduğu Londra mahallesinde yayınlanan herhangi bir balina resmi kadar gerçeklere uygundur. Bacağının sahiden kesik olduğu da hiç su götürmez. Çünkü böyle bir kütüğe ancak batı ormanlarında rastlayabilirsiniz. Ama bu zavallı balina avcısı yine de bir ağaç kütüğünün üstüne tırmanıp nutuklar çekmez bize. Gözlerini yere eğer hazin hazin koparılmış bacağına bakar durur hep. Bütün Pasifik okyanusunda olduğu gibi Nantucket, New Bedford ve Sag Harbor'da balina avı ile ilgili çok canlı resimler bulabilirsiniz. Balıkçıların kendileri ispermeçet balinasının dişlerine, kuzey balinasının kemikleriyle yapılan ve bayanların korselerinde kullanılan balina parçalarına ve buna benzer şeylere oymuşlardır bunları. Açık denizlerde boş vakitleri olduğu zaman balinanın şurasını burasını malzeme diye kullanarak özene bezene oydukları bu çeşit küçük ve ustaca yapılmış resimlere skrimşan adı verirler. Sırf bu işi yapabilmek için kimi balina avcılarının dişçilerin kullandıkları aygıtlara benzeyen bir takım şeylerle dolu küçük kutuları vardır. Ama çoğu sadece sustalı çakılarıyla çalışırlar ve denizcilerin elinde neredeyse her şeyi işlemeye gücü olan bu çakıyla akıllarına eseni yapı verirler size. Hristiyan dünyasından ve uygarlıktan uzun süre ayrı kalan insanlar ister istemez Tanrı'nın onları ilk yarattığı hale dönerler. Yani yeniden yabanıl olurlar. Gerçek bir balina avcısı Iroquois kabilesinden bir kızıl derili kadar yabanıldır. Ben de yabanılın biriyim. Yamyamlar kralından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlemem. Yamyamlar kralına karşı da her an baş kaldırmaya hazırım. Yabanılların özelliklerinden biri de, boş vakitleri olup da evlerinde oturdukları sırada eşsiz bir sabırla çalışmalarıdır. Hawaii'de yapılmış eski bir savaş topuzu ya da balık avlamak için kullanılan çatallı bir mızrak, öyle bol, öyle inceden inceye işlenmiş oymalarla doludur ki, insan direncinin bir anıtıdır. Tıpkı latince bir sözlüğün, insan direncinin bir anıtı olduğu gibi. Çünkü şaşırtıcı bir incelikle, dantela gibi oyulan bir tahta parçası ya da Bir deniz böceğinin kırık kabuğuna ya da bir köpek balığının dişine işlenmiş ve yıllar yılı sabırla çalışılmıştır bunun üstünde. Beyaz ırktan gelen denizci yabanıl da havaili yabanıla benzer. Aynı eşsiz sabırla ve aynı köpek balığı dişinden ve zavallı çakısıyla bir heykelci verir bize. Bu heykelciliğin işçiliği Yunan yabanıllı Akileus'un kalkanı kadar ustaca olmamakla beraber o kalkan kadar çarpraşık ve bol oymalıdır ve o güzelim yaşlı Alman yabanıl Albert Dürer'in gravürleri gibi barbarca bir coşkunluk ve hayal gücüyle doludur. Amerikan balina gemilerinin baş kasaralarında tahtadan balinalara, güney denizlerinde silah yapmak için kullanılan o soylu tahtadan küçük koyu renk parçalarına oyulmuş balina profillerine sık sık rastlarsınız. Bunların arasında gerçeğe çok uygun olan resimler de vardır. Damlarının saçağı üçgen biçiminde olan kimi eski konakların dış kapısında tokmak diye kullanılan kuyruğundan asılı pirinçten yapılmış balinalar görürsünüz. Kapıcı uykuya dalınca örs kafalı balinalar ayrıca işe yarar ama tokmak olarak kullanılan balinaların pek azı gerçeğe uygundur. Eski moda kimi kiliselerin kulelerine rüzgar fırıldağı diye konulan demir levhalardan yapılmış balinalar da vardır. Ama bu balinalar hem öyle yükseklerdedir hem de çekin ellerinizi der gibi öyle bir halleri vardır ki bunları yakından inceleyip değerleri üstüne bir karara varamazsınız. Toprağı kemikli ve kaburgalı gibi olan bölgelerde yüksek girintili çıkıntılı sarp kayalıkların dibinde taş yığınlarının acayip kümeler halinde ovaya yayıldığı yerlerde deniz canavarının taş kesilmiş biçimini görürsünüz sık sık. Bu resimler yarı yarıya otla örtülüdür. Hava rüzgarlı olunca da otlar yeşil dalgalar halinde çarpar bu resimlere. Amfiteyatroya benzeyen yüksek tepelerle çevrili dağlık ülkelerde uygun bir nokta bulunup da çevrenize şöyle bir bakarsanız, şurada burada dağların, dalgaların sırtında balina profilleri görüverirsiniz ansızın. Ama bunu görebilmek için tepeden tırnağı balina avcısı olmak gerek. İş bununla da bitmiyor. Aynı şeyi yine görmek istersiniz. İlk durduğunuz noktanın tam ennemini ve boylamını almanız gerek elbet. Yoksa dağlarda gözünüze ilişen bu çeşit resimler, rastlantılara öylesine bağlıdır ki, önceden durduğunuz noktayı yeniden bulmanız için uzun uzadıya uğraşmanız gerek. Bu bakımdan Solomon adalarına benzer bunlar. Kırmalı, keten yakalı, rönesans çağı giysileriyle, Medana vaktiyle buralara ayak bastığı ve yaşlı Figuara bunların öyküsünü yazdığı halde Solomon adaları yine de bilinmeyen bir topraktır. Bu konu sizi iyice sarınca yıldızlı gökyüzünde koca koca balinalar, onları kovalayan sandallar göreceğinizde hiç su götürmez. Yıllar yılı savaşı aklından çıkarmayan doğu milletlerinin bulutlarda çarpışan ordular gördükleri gibi. Böylece kuzeyde onu bana ilk gösteren parlak noktalar döndükçe ben de deniz canavarını kutbun çevresinde kovalayıp durdum. Ve güney kutbunun ışıl ışıl gözü altında gemi burcuna binip deniz yılanı ve uçan balık burcunun ta ötelerinde yıldızlı balina burcunu yakalamak için ava katıldım.